Meo Voto Mithat Sancar'la Hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Mithat Bey Günaydın Can Evet bizim bu sabahki yayınlarımızda Artık çok Netleşiyor Yani bir yolsuzluk ve çürümeler var Bir çevre Ve iklim değişikliğiyle ilgili ve kuraklıkla ilgili çok büyük çapta şeyler var. Bir de demokrasiye nasıl döneceğiz? Demokrasiye şal mı örtülüyor? Bu konular var. Bir de Almanya ziyareti üzerinden okumak var. Önce istersen Almanya senin en yakından da ilgi alanını oluşturan bir yer. Orada nasıl Erdoğan'ın ziyareti nasıl geçiyor onu bir değerlendirelim. Sonra dönebiliriz konularımıza. Olur tabii. Şimdi bu e, Almanya ziyareti öncesinde Almanya'da zaten e, ben. Yani Erdoğan Almanya'ya gitmeden önce son e, yayınımızı da oradan yapmıştık. O zaman da işte yazılar çıkmaya başlamıştı ve özellikle hükümet çevrelerinde e, CDU e, içinde e, bir mesafeli tutum, bir uzak E, tavır e, gözleniyordu hatta açıklamalar da yapılmıştı yani dikkatimi çeken diye açıklamada e, Erdoğan'ın daha önce e, Köln'de yaptığı tarzda bir mitingin hoş karşılanmayacağı belirtiliyordu yani e, özellikle e, Almanya'da yaşayan Türk Türkleri ya da genel olarak Türkiye'lilere yönelik Ee, sanki e, Almanya'daki yaşamlarıyla ilgili tavırları empoze eden bir tutum e, içerecek bir konuşmaya da yaklaşım hoş karşılanmaz şeklinde e, yorumlar vardı açıklamalar vardı yorumlardan öte SDIU'dan e, açık açık e, bu konuda e, tavır e, gözleniyordu Aslında genel olarak bir mesafe vardı. Ben henüz ben oradayken çok metortaya çıkmamıştı ama gezi süresince uyguladığı politikalar zaten alman basının geniş ölçüde eleştirilmiş tepki görmüştü. Bunun da hatırlatıldığı yazılar tabii ki çıkıyordu. Şimdi Daha fazla çıkmaya başladı. Yani Erdoğan'ın e, tabii yolsuzluk meselesi de e, bazı e, köşe yazılarında, bazı haber yorumlarda e, ele alınıyor. E, şu bunların toplamından tabii çok fazla ayrıntıya herhalde e, girmeyeceğiz evet. konuştuğumuz üzere. Yani bir parça bir genel manzarayı e, özetlemeye çalışalım. Gördüğüm kadarıyla e, tarayabildiğim kadarıyla işte dün akşam gecede baktığım ölçüde e, e, soğuk bir karşılama Alman toplumunda Alman basında ve hükümet çevrelerinde mesafeli bir e, tutum e, açıkça gözleniyor. E, daha önceki e, gezilerinde Erdoğan'ın e, sergilediği tavırlar e, hatırlatılıyor ve Son e, e, geçen seneden bu yana e, Alman basınının e, hassasiyetle üzerinde durduğu gezi daha az ölçüde yolsuzluk meselesi de e, ele alınıyor, tartışılıyor. Tabii Avrupa Birliği'ne tam yerlik konusunda Merkel'in tavrında bir değişiklik yok. Politikasında bir değişiklik yok. E, Avrupa Birliği ile ilişkilerin e, yeniden ısıtılma konusunda e, yerindeki çabalarda da e, samimiyetin sorglandığını görebiliyoruz. Erdoğan'ın samimiyetinin sorglandığını e, söyleyebilirim. E, bunun öyle e, bir, bir istekli e, ve, ve kararlı bir e, politikadan öte son dönemlerde ortada e, yaşadığı sıkışıklığı E, aşmaya yönelik bir manevra e, olarak da yorumla e, yorumlayanlar var tabii basında. E, Avrupa Birliği ilişkin bu çıkışlarını e, e, hükmetir mi Erdoğan? In. Evet yani hem destek durumu ama aynı zamanda gün boyu Erdoğan karşıtı gösterilere de sahne olduğu da belirtiliyor haberler arasında. E, tabii tabii yani zaten hani e, dünde. E, Fotoğraflar da görmüşsünüzdür. <gülüyor> Eskrili pankartlar da var. E, e, protestolar da var. Ama gözden kaçırdamayız ki e, önceden herhalde ciddi hazırlıkları yapılmış bir destek e, e, mitingi, destek gösterileri de vardı. Mi, de, evet, Zaten de var. bütün bunlar şeyi gösteriyor açıkça. Ee, gezi dış politika e, hedefleri çerçevesinde e, aslında yeri almıyor Erdoğan'ın bu gezisi e, kendisi açısından daha çok e, iç politikadaki e, dengelere yönelik bir e, e, bir manevra ya da bir imkan olarak e, ortada duruyor öyle diyebiliriz yani burada. dış politika falan çok da önde değil çok da önemli görünmüyor esaside iç politikadaki tartışmalar ve dengeler öyle diyebilirim evet peki buradan şeye dönelim. ülkedeki bu seçiminde aslında e, önümüzdeki seçimlerinde Ahmet İnsel'in de bize söylediği gibi yazdı, yazdığı gibi de hatta bir e, yerel seçimin ötesinde bir önemde kazanmaya başladı. Söylenebilir mi ne dersin? E, evet ya yani birçok açıdan öyle. E, ilginç tabi e, anketlere baktığımızda anketlerden mi başlasak ya da başka bir noktadan mı? Şöyle diyelim e, top e, Hani Kürt sorunu açısından çözüm süreci bakımından bir referandum niteliği taşıyacağını sanırım bizim programlarda da konuşmuştuk. Yani onun nedenini de belki hatırlatmamızda fayda var. Neden böyle düşündüğümüzü tekrar söylemekte fayda olabilir. Bir defa eğer hükümet hani oylarını arttırırsa özellikle Kürt illerinde. oylarını arttırırsa BDP ve PKK'yı muhataplık konusunda daha fazla zayıflatacak ya da muhataplık iddialarını zayıflatacak onları zayıflatmaya zorlayacak bir politika izleyebilir. Birincisi bu. Eğer aksi olursa yani oyları ciddi bir yükseliş gösterirse artık e, AKP'nin daha önce e, bir şekilde yaymaya çalıştığı hani, sürecin asıl sahibi ve tek hakimi benim havasını iyice kırmış olacak. Medya ve Kürt hareketi bu sürecin e, eşit ve aktif ağırlıkta e, Tescil etmiş olacak hükümet e, bunu artık e, göz ardı etme imkanlarının büyük ölçüde yitilecek öyle demiştik bu açıdan bir referandum sayılabilir e, fakat zaten gelişmeler e, öyle e, bir noktaya geldi ki hükümetin e, oyları azalsa da çoğalsa da fark etmeyecek Türk e, illerin açısından söylüyorum. Ee, hükümetin bu barış sürecinden vazgeçme ve e, Kürt siyasi hareketini özellikle öcalanı e, bir daha öcalanızın etkisini azaltma, BDP'yi sıkıştırma imkanları şu anda e, yok. Yani böyle bir isteği olabilir mi, olur muydu? E, buna bütünüyle hayır diyemem. Yani olabilirdi. E, fakat e, bu yolsuzluk operasyonlarıyla birlikte ortaya çıkan e, ve cemaatle derinleşerek devam eden e, kavgadan e, sonra e, Kürtlerle bir kavgayı göze alma şansı e, bana e, hiç de var görünmüyor. Böyle bir ihtimal yüksek değil. Öte de yandan e, aslında e, bütün bu e, Yani yolsuzluklar e, ve Suriye politikası Dolayısıyla yapılan e, yapıldığı anlaşılan diğer operasyonlar bu e, özellikle tırların durdurulması e, meselesini dikkate aldığımızda ise e, hedefin e, Erdoğan olduğu yönündeki yorumlar ciddiyet kazanıyor yani, Burada cemaat işte bu operasyonların arkasında artık saklanabilecek bir durum da değil. Zaten inkar ettikleri bir şey de değil. Özellikle Fethullah Gülen'in BBC röportajından sonra çok net bir rekabet, bir siyasi hasımlık pozisyonu aldığını da artık e, herkes kabul etmek durumunda dediğim gibi yani burada daha önce de birkaç kere vurguladığımız gibi cemaatin burada bir siyasi aktör gibi davranarak bu operasyonların arkasında yer aldığını söylemek bu operasyonlarda dile gelen iddiaları ve meşeleri e, küçük bir önemsizleştirmiyor yani yolsuzluğu yolsuzluk olmaktan çıkarmıyor başka ihlalleri ihlal olmaktan çıkarmıyor. Ee, yine mesela dün düşen ses kaydı sürekli dile getirilen bir eleştirinin teşciri niteliğindeydi biliyorsunuz Habertürk'ün evet. galiba ...yayın koordinatörü müydü, CEO'sunu muydu? Evet, yani... Fatih Sarac'a... Fatih evet. bir biraz önce de ondan değinmiştik, evet çok önemli tabii o da. Önce de çok önemli. Bu tahmin edilebiliyordu, e, yorumlar yoluyla bir şekilde ifade ediliyordu. Ama dünkü ses kaydı e, bunu çok açık, çok çıplak bir şekilde gösteriyor. Yani hükümet, başbakan Erdoğan... basına e, ser fırsatta elinden geldiğince müdahale etmiş. E, şimdi bu ses kaydının ortaya çıkması tesadüf değil. Elbette birilerinin de bunun yani cemaat e, çevresinin bunu piyasaya sürdüğünü tahmin etmek için de artık kain olmaya gerek yok. Fakat böyle olması ses kaydının varlığını ve içeriğindeki vehameti Ee, değiştirmiyor. Yani ortadan kaldırmıyor. Böyle vahim bir durum olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Neyse evet. şunu söylemeye Hı. çalışıyorum. Yani şuraya gelmeye çalışıyoruz. Erdoğan'ı e, bir şekilde törpüleme veya Erdoğan'ın e, bitirilmesi operasyonu olduğu konusunda e, neredeyse dış, önemli dış basın yorumcularında da e, Türkiye'de de genel e, bir kanı, ortak bir kanı var. E, şimdi seçimler e, biraz bunun testi niteliğinde olacak. Eğer e, Erdoğan'ın oyları düşerse e, kendisinin düşme süreci de e, siyasetten düşme süreci de hızlanacak. E, öyle anlaşılıyor. O nedenle e, her türlü yöntemi kullanarak oylarını düşürmemeye çalışıyor Erdoğan. O nedenle hemen yolsuzluk operasyonları başladıktan hemen sonra meydanlar, meydanlara çıktı ve o gün bugündür meydanlardan inmiyor. Oylarını yükseltmeye çalışıyor. Fakat asıl davranım kuruluğu burada kopmayacak. Yani yerel seçimlerde oyları çok radikal ve dramatik bir biçimde düşmedikçe bu kavganın neticesi belirlenmiş olmayacak dediğim gibi yani Erdoğan %50 civarında oy alsa bu kavgayı nihai bir şekilde kazanmış ve kendisinin bütün konularda atlanması gibi bir sonuç doğurmuş olmayacak %50 alsa bile işte darda ard gelen bütün bu e, meseleler yolsuzluklar Suriye politikası e, işte basına müdahaleler ve Muhtemelen diğer yenilerde çıkacak bunların hesabını kapatmış olamayacak yani böyle bir e, durum olmaz e, e, ama eğer oyları yüzde 40 altında o zaman gerçekten elindeki en büyük koz hızı e, kaybetmiş olacak. En büyük koz da milli irade diye e, terafız ettiği seçmen desteğidir tabii. E, bu açıdan e, çok önemli fakat bir şartla e, sonucu e, çok e, siyasi dengeleri çok e, köklü etkiler. O da AKP'nin oylarının çok ciddi bir düşüş yaşamasıdır. E, o anketlerde böyle bir e, ihtimalin e, ...anketlere baktığımızda e, ciddi bir düşüş e, olacağı e, beklenmiyor açıkçası. Ben dün 4, 5 tane galiba anket. Evet, beş anket var. Gel. E, sonuçta onlara da baktığımızda e, değişiyor tabii. 37 yüzde 49 var. Evet. E, gösteriyor anketler. Yani bir anket %37 civarında e, en düşük oranı. E, e, Cihan'ın anketi %36,4 evet, 36, göstermiş. %36,4 %36, evet. Evet. E, %49 %49 var. Genar'ın anketinde. E, e, Kondan'ın anketlerine yani güvenmemiz için çok sevinmişim. %47 onda 7 görünüyor. O, evet, evet %47 görünüyor o da. Ee, bu şu anki durum. Yani e, hani bunda e, yerel seçimlerin özellikleri bir yana, genel seçimlerden farklı yanları olduğu bir yana e, hangi seçim olursa olsun sandığa gitme anı yaklaştıkça e, bu oranların değiştiğini de biliyoruz. Dolayısıyla ayrıca Türkiye gibi her gün yeni gelişmelerin yaşandığı bir ülke olduğumuzu aklımızdan çıkaramayız. Anketler evet bir fikir veriyor. Zaten tahmin etmek de zor değil. Tabanını ve kendi kitlesini korumak için pek çok yöntem uyguladı AKP ve Erdoğan. Ee, bu seçimlerde ben ciddi bir büyük bir düşüş e, açıkçası beklemiyorum. Ama e, oyların düşmesi kadar bir başka gelişme de e, önemli bir etki yaratabilir. O da e, üç büyük ilden, özellikle ikisinden birini kaybetmesi. Yani İstanbul ve Ankara ya da İstanbul veya Ankara'yı kaybetmesi. Oyları e, çok düşvese bile e, AKP'yi e, sarsacaktır tahminimce. E, anketlerde bu yönde de henüz e, bir işaret yok. Yani iki şe şehri de alacağı e, görülüyor şu ana kadar yapılan anketlerde e, Ankara ve İstanbul'da. Şimdi hani araya hiç girmiyorsunuz. Evet ya da, evet yani şimdi şeyi de söylemek istiyorum. Ya evet. mesela medya üzerine gelen yüklenme biraz önce şeyle başladık işte Haber Türk'le görüşmesinden ortaya çıkan müdahale. Onun dışında işte bugün terörle mücadele kanunu ile savcılığın savcılığın fişlemeleri ve Mega Kaplan'ın haberiyle ilgili. tarafa soruşturma başlattığı haberi var. Aynı zamanda e, Zaman Gazetesi muhabirine basın toplantısına katılınca e, Başbakan sert bir şekilde eleştirmişti evet. soruyu. Yani bir medya yönelik de e, çok ciddi bir e, kısıtlama şeyi var. İnternet yasakları da bir yandan evet. e, gelirken. Evet. Bir de son olarak şeyi de söylemeliyiz belki. E, yalnız e, şeyde tam bir kutuplaşma göze çarpıyor. Bizim elimizden hemen hemen hepsi bulunduğu için gazetelerin bazılarında mesela dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma önemli şeyleri de içeriyor. Tapeleri falan. O bazı gazetelerde hiç yer almıyor. Mesela sıfır yer alması gibi de bir tuhaf yarılma var yani. İyi ama bu çatışmanın Yani ne çatışması arkasından ne bulunduğu, ne çatışması olduğu çok açık yani. Ee, bazı gazetelerde diyoruz hükümet yanlısı gazeteler. Evet. Cemaatle ilgili tapeler düşüyor. Onlar da cemaat gazetelerinde sıfır haber. Ee, ya da işte hep bu çok net. Yani şeye açıp baktığınızda cemaat televizyonlarına ve gazetelerine baktığımızda e, bir kutup orası çok net. Bir de hükümet... Yanlısı gazeteler var. Onlar da artık her türlü ölçüyü bırakmış durumda. Yani cemaat gazeteleri de her türlü gazetecilik ölçüsünü bırakmış durumda. Her veçiliği bu kavganın bir aracı aynı. getiriyorlar. Öyle kullanıyorlar. Hükümet gazeteleri de aynı şeyi tersten yapıyorlar. Ama evet, yani onu. ben sadece cemaat gazeteleri mesela işte demin tarafın da geçti ama e, radikalde ya da hürriyette ya da milliyette. Ha, onlar, e, da, onlar da biraz yani, daha etkileştirilen basın. Evet. Aslında yeni bir şey değil bunu biliyoruz. Yani e, hükümetin basın üzerinde nasıl bir kontrol uygulamaya çalıştığını en azından e, gösteren çok fazla örnek var. Barışşcnden önce çatışmalı dönemde çatışmaların arttığı dönemde genel yayın yönetmenlerini toplayıp Hatta medya patronlarını ayar verdiği zamanları da biliyoruz ee, meydanlardan mitinglerden fırça atarak ayar verdiği zamanları biliyoruz yani burada da hani kendisi kendinin, kendisinin basını diyebileceğimiz Gazete televizyonlar dışında kalanların da bir kısmını bu şekilde e, e, devletlemeye ve yönlendirmeye hep çalıştı hükümetin e, bu konuda. Bir, ee, onun şey ötesinde bir şey de otosansürü oto yani. de var tabii yani Biz mesela ko korkmaz, davası, korkmaz davası yani. Korkmaz davası sıfır yer aldı hükümete yakın medyada mesela bu da Hangi çok dava? Korkmaz. Ali Ali korkmaz Ali İsmail Korkmaz Ali İsmail davası ki yani 2000 polisin sevk edildiği 5000 kişinin de izlemeye gittiği çok büyük bir dava. Bu Şüphesiz yer almadı öyle. mesela. Çok tuhaf bir tutuplaşma e, da var ve bu demokrasi açısından gayet endişe verici tabii. Şüphesiz öyle. Yani, ama dikkat edin, Ali İsmail Korkmaz davası e, aslında yine e, sosyal medyada ağırlıklı olarak e, gündeme getirilmezse diğer e, alanlarda sahilcilik hükümeti yakınmasında değil, e, diğerlerinde de küçük haberlerle e, Geçirilecekti. Tabi yani bunların hepsi doğru ve vahim şeyler. Ben tabi e, Metin Göktepe davasını çok yakından takipinde e, etmiştim o zaman e, çiha'de e, de çalışıyorduk ve e, o günden bugüne değişen çok fazla bir şey olmuyor. Aynı şeyi orada da yaşamıştım. E, hatırlarsınız. Ee, dava Afyon'a alınmıştı. Biz Afyon'a evet. gittik. Ee, yani e, her duruşmada olmasa bile e, e, birkaç duruşmada bir, bir, bir işte Ankara'dan, İstanbul'dan buluşup gidiliyordu. Büyük e, e, hani buluşmalar oluyordu. Çeşitli avukatlar, hukukçular, e, sivil toplum örgütleri, sendika temsilcileri gidiyordu. E, çok önemli bir davaydı fakat e, basında hani muhalif basın hariç onun dışında bir yerde fazla da yer almıyordu. yani Türkiye'de basının tarihi bu tür ayıplarla doludur Sicili zaten çok bozuktur şimdi bunun bir başka versiyonu başka kutuplaşma başka bir politik eksen de başka bir boyutunu görüyoruz. Ee, söylemek istediğim şu aslında. Ee, özellikle bu tür e, hani devlet görevlilerinin sanık olduğu, devletin bir bakıma yargılandığı davalarda Türkiye basınının muallifler hariç geneli e, bir devleti kollama refleksi gösterir zaten. Bu dönemde böyle, başka dönemde başka türlü. Bu davaların peşin bu davaların peşine düşecek olan asıl güç Ee, yine e, muhalif tomu, kamuoyudur. Ee, şimdi tabii o zamanlar sosyal medya yoktu. Ee, sosyal medya imkanlarının olabildiğince e, etkili kullanılması e, burada bir yöntemdir ve önemlidir. Ee, yani e, bizim muhalif basın e, ile daha doğrusu e, ana akım basın ve e, Hayır, merkez medya diyebileceğimiz çevrelerden şimdi de önceleri de böyle bir e, ilgi bu tür davalarda adaletli, hakkaniyetli bir tavır beklememiz zaten e, şimdilik saflık olur şu, şu ortamda. Evet. Yani ben son olarak süreyi de bitirdik maalesef ama bir de şeyi söylemek istiyorum. Freedom House'un raporu <gülüyor> tü, demokrasi krizi Türkiye'de yolsuzluk medya ve iktidar başlıklı raporunda evet. özellikle Türkiye'nin otoriteryen bir ülke olmaya doğru gittiğine ilişkin epey ayrıntılı bir rapor hazırlamış. 20 sayfalık bir rapor. Evet. Yani çeşitli örnekler verilerek o da kaygı verici bir evet, tabii, başka husus yani. Çok doğru. Ya, Türkiye'nin insan hakları karnesi de bu açıdan e, çok sıkıntılı ve demokrasi karnesi de giderek e, bozuluyor. Türkiye büyük bir krizin içinde bulunuyor ve Ee, bu kriz e, pek çok boyuta sahip e, konuşmayı çalışıyoruz bizde. E, bu krizden çıkış için tek yol var. O da e, gerçekten demokrasi ve hukuk devleti ülkelerini gözetmek. Hükümetin burada yaptığı şey e, tam tersi maalesef. Yani bu krizi aşmak için daha çok demokrasi, daha güçlü bir hukuk devleti. Bunlardan kaçan bir. E, yöntem, bir politika izliyor. Bana göre kendisini bir ölçüde atlatabilir, belki bir süre kurtarabilir ama çok orta vadede hatta yakın vadede daha ciddi krizlerin ve sıkıntıların önünü açmış oluyor böylece. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok yani. konuşacağız <gülüyor> evet, çok Bir konuşacağız. de yargı meşriliği var ki bunu denip denip konuşmamız lazım sanırım henüz hafta belki. Belki evet yargı, yargı meşri. Ona ben de girmedim çünkü dol çok evet, saydı konuşacak süre var zaten. Evet. Çok Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ta güzel görüşmek üzere. Meovoto.